Kimini Şahin Tırmalar Yazan Feride Çiçekoğlu Seslendiren Figen Evren den iskeleye bakıyorum Ak gemi kentin iki yakasını Bir araya getirmeye çabalıyor. Düş mü gerçek mi Bu anı önceden o kadar çok düşlemişim ki Avluya biriken suyun Demir kapıda güneşle oynaşmasında voltalarda burnumuza Vuran belli belirsiz küf kokusunda Nermin bak Tam şu noktadan geçerken yosun kokuyor Hani ya bana gelmedi Bak dönüşte koklu Heh, işte şimdi Sahi ya, birinin çarşafı mı küflenmiş ne? Kimin çarşafı küflenmiş kızlar? Bitli Ayşedir, kim olacak? Kırığına mektup yazmaktan bokunu yıkamaya vakti mi var? Şu zinacıları. Başlama yine döndü abla. Kaç kere dedik, herkesin buraya neden geldiği kendi bileceği iş. Nemli çarşaf kokusunda aradığımız deniz, şimdi bir kol boyu uzakta. Köpük köpük çöp çöp Çöp içinden avlanan balık Yanık yağda italos kumru kızartma Avaz avaz arabesk Bol soğanlı lahmacun Turşu suyu mısır Naylon terlik ucuz gömlek Sonra bir an önce iskeleye çıkabilmek için birbirine ezen kalabalık Acelesi olamaz hepsinin Kıyıya bir atladılar mı yürüyüş rahvan Birilerini geride bırakmak açık gözlülük ya Omuz üzerinden geriye yandan çarplı bir bakır O olsun arkada kalanlara. Buz gibi su. Dişini dondurmazsa para verme. Buz gibi su. Sucunun bidonu süslü. At arabaları, kamyonlar, boyacı sandıkları, su bidonları. Aynı dili konuşan süslemeler. Çiçek motifleri, su başında ceylanlar. yeşil gözler, hafif şehla. Bir de vecizeler. Bidonun dört yanında sucunun kimliği ve talepleri. Çaresizler. Naz etmen kızlar. Üstüme gelme felek. Bırak kavunu kelek bile istemiyor delikanlı. Tek üstüne gelmesin başka bir isteği yok felekten. Başını önünü eğmesene yavrum. Nereye daldın yine? Hani heves edip duruyordun. Geldik işte yeni camiye. Anadolu hava, Kalamış, Emirgan, yeni cami. Onlar mı değişmiş? Ben mi çok büyüdüm içerlerde? Mermer bir Alatürk tuvalet vardı, iskelenin yanı başında, meydana karşı, Anadolu havaında. Karşıda kurabiye fırını, koca bir çınar gölgelerdi meydanı. Eski usul bir helal taşı. Deniz gelip okşardı, gidip okşardı. Bizimkilerin her İstanbul dönüşü görüşlerde sorardım. Eski bir dostu sorar gibi. Duruyor mu Anadolu kavağındaki tuvalet? Duruyor. Aynı bıraktığın gibi. Çıkınca gittim ki yerinde yeller esiyor. Benden saklamışlar. Bir akrabanın ölümünü saklar gibi. Güvercin özlerdim boyuna. İşte güvercinler dizi dizi. Cami avlusunda kanat kanada güvercinler. Güneş güvercin boynunda al yeşil Patır patır kanat çırpan Pıt pıt adım atan Tıpır tıpır yerdeki buğdayları kapışan güvercinler Allah sevdiğine bağışlasın Atasın bir büyük giresin sevaba Buğday satan kadın El ele gelen kızla oğlana sesleniyor Onlar bir ömür sürecek sandıkları mutluluğu Bir tas buğdayla güvenceye alma telaşındalar Garantili olsun diye büyük bir tas alıyorlar Kız buğdayı avlunun boş köşesine fırlatıveriyor Güneş bir sürü kanat çırpıntısında avlunun o köşesinde parlıyor Buğdaylara saldırıyorlar itiş kakış Eziyorlar birbirlerini Aralarına sıkışan güneş ışığını bile eziyorlar Buğday kapmak için iskeleye ilk atlamak için Şu kocaman avluda Yüzlerce güvercin kanadında 13 adımlık avluya tek güvercin kanadıyla gelen sevincin yüzde biri yok Fadik koş bak çatıya kondu. Ah ilk kez beyaz güvercin. Üstelik kaçmıyor. Hem de tam görüş günü. Bugün birine çok güzel bir haber var. Mektup mektup. Onu mektupçular düşünsün. Bir an öyle geliyor ki güneşi kanadında taşıyan o ak güvercin... ...ışığı çiğneyen şu sürüyle aynı soydan olamaz. O kadar istediğin güvercinlere bakacağım diye. Bitti mi? Hepsi bu muydu? Caminin yan tarafı. Sıra sıra dükkanlar. Dükkanlarda çeşit çeşit hayvanlar. Cam ardında balıklar, tel ardında kuşlar, kafes ardında tavşanlar. ...bitkiler, çiçek tohumları... ...hayvan yemleri... ...sonra bir çift kara göz... ...pırıl pırıl yanıp sönen... ...içinde şimşekler çakan... ...acılı mı bana mı öyle geliyor... ...ayak bileğinden kelepçeli... ...çevresinde küçük bir kalabalık... ...kafasını sağa sola çeviriyor... ...seredenlerin bakışlarını aşıp... ...ötelere varmak istercesine... ...başını çevirdikçe... ...boynundaki tüyler birbirinin... ...üzerinden kayıyor... ...ince uzun... Kenarı siyah sürmeli tüylerde güneşin hüznü. Satın alıp salı vermek geçiyor içimden. Kaça bu Şahin? Yirmi beş bin abla. Kelepçesi bir zincirle güvercin kafesine bağlı. Onu kafese koymaya kıyamamışlar sanki. Kelepçesini görmeyen neden uçup gitmediğine şaşabilir. Bakışı duruşu öylesine özgür. Ya kafeste pinekleyen güvercinler... Ara sıra kanatlarını kıpırdatıp yer değiştiriyorlar. Sonra yine başlarını içeri çekip uykuya dalıyorlar. Balık istifi gibi. Kimin kanadı nerede, kimin ayağı, kimin altına karışıp gitmiş belirsiz. Öylesine yeknesak, öylesine kişiliksiz. Kafesi kabullenmişler. Gözleri ölü balık gözü. Bir askeri cezaevi yetkilisini benzetmesiydi bu. Demek kapmışım. Önceden sizin bakışlarınız çakmak çakmaktı. Benim askerlerimin gözleri sanki birer ölü balık gözü. Külahları değişiyoruz şimdi. Bundan sonra siz bakacaksınız ölü balık gibi. Elinde sopayla Şahin'i uzaktan dürten şu çocuk. Çürük ayrık dişli. içinin irini yüzüne vurmuş gibi. Çıkarıp kelepçeyi mertçe dövüşsene gözün kesiyorsa. Ya da sokul bakalım biraz daha Ama yok Yüzünde iğrenç bir sırıtma Gözü kelepçeyi kafese bağlayan zincirin uzunluğunda Zincirin boyuna bir karıştı emniyet payı ekleyip Uzakta durmaya dikkat ederek Sopasıyla itekliyor hayvana bak Baksana bu tarafa lan Şahin hiç oralı değil Uzaklara bakıyor Tavrıyla sopalı çocuğu sinir ediyor Ama ben yakıştırıyor olmalıyım kelepçe karşısında yüreklenen ödleklikten, tutsak karşısında yiğitleşen korkaklıktan tiksindiğini. Ne de olsa bir Şahin elinde sonunda. Hele bak beri Şşşt! Baksana lan! Yanındaki çocuk akıl veriyor. Sopadan korktuğu yok. Simit atalım. Belki baktırırız. Mamak'ta bir açlık grevi. Dokuzuncu gün olmalı. Sayımda limon yalıyor bir görevli Hüpürdeterek çay içiyor bir başkası Saçlarında aklar var Yaşından başından da utanmıyor diye geçiyor insanın aklından En yetkili kan kırmızı Koğuşların koridorunda cızbız köfte pişirtip Mazgalın önünde avurtlarını şişirerek çiğniyor Lokmaları göstere göstere yutuyor Bıraksanız hayvanı rahat utanmıyor musunuz? Sana ne be teze? Boşunda sahibi var Derdi sana mı kaldı Kızım bulaşma sana Bunlarla paşa çıkılır mı Hadi gidelim Gitmeye hiç gönlüm yok Şahin'in gözlerine bakıyorum Küçülüp de göz kapaklarının içine bir geliyor Kapasa gözlerini Şu kötü müzik itişip kakışan kalabalık işportacılar, Çöp içindeki deniz Sopalı çocuk Tümü dışarıda kalsa ben içeride Deler gibi eriyip de gözlerine Akar gibi bakıyorum Ve bir anda çarpılıyorum Yüzümde bir yanma Yanağımda çenemde bir acı Tepemde çırpıntı Kulağımda kanat sesi Etrafta bağırış çağırış Ne olduğunu anlayamadan Şahin uçup Yine yerine konmuş Allah Allah hiç böyle bir şey yapmadı şimdiye kadar İyi misiniz hanımefendi Su filan verelim mi Hii, Yüzün kanıyor evladım Ne bakarsın öyle uzun uzun Al şu mendili. Canın yandı mı Deze, bak sen onu bizden korumaya kalktın O gelip seni pençeledi Yürü gidelim lan Bizi ancak kedi tırmalar Karıdaki şansa bak Şahin tırmaladı